Hocam sevim secdesi gerektiren durumlar nelerdir? Tüm namazlar için bu geçerli midir diye sormuş Bütün kardeşimiz. namazlar için geçerlidir. Bak farz, vacip, sünnet. Üç çeşit namazımız var. Evet. İki rekat, üç rekat, dört rekat namazlar için de geçerli. E, Hanefi mezhebine göre söylüyorum. E, farz görevleri e, sehven, istem dışı e, geciktirirsek zamanından Sevil secdesi gerekir. Vacibi sehven yan, yanılgıyla terk edersek veya geciktirirsek sevil secdesi evet. gerekir. Yani bu üç durumda. Demek vacibin unutarak terk edilmesi, vacibin e, unutularak vaktinden geciktirilmesi, farzın geciktirilmesi. Sevil secdesi nasıl yapılır? Son oturuşta, yani iki rekatlı namazların ikinci, üç rekat namazların üçüncü, dört rekatli namazın dördüncü tuvuşunda işte oturuştaki duaları okuduktan sonra sağa sola selam verilir iki ser iki defa secde yapılır sonra yine tahiyyat ve diğer duaları okunarak tamamlanmış olur